Arkadaşlar hayırlı akşamlar olsun Ayşe ara Esma Çoban, hep aynı arkadaşlar derslere katılıyorlar galiba duyuyor musunuz beni arkadaşlar Meryem alan da katılmış. Beni duyuyor musunuz arkadaşlar? Görüyor musunuz? Tamam Meryem. Evet demek ki Meryem görüyor. Duyuyor. Peki. Sınavlarımız başladı değil mi? bir yandan sınav bir yandan ders olacak bu dönem nasıl geçiyor sınavlar evet hem sınav hem ders olacak olsun Ayşe daha girmemiş Ayşe ne bekliyorsun <gülüyor> niye girmiyorsun ben yani size mi kalmış giriş saatleri size mi kalmış giriş saatleri <gülüyor> daha sen bekle. <gülüyor> i̇nşallah beklediğin ilham gelir Ayşe. Bir hafta süresi var. Ne zaman istersen o zaman olacaksınız değil mi? Peki, tamam. Ee, i̇nşallah iyi geçer diyelim. Ee, beklediğinizden daha kolay geçer. Tahmin ettiğinizden daha kolay geçer inşallah diyelim. Ve gelelim bu akşamki dersimize. Ee, bu akşam yine önemli bir müfessirimizi işleyeceğiz. El Khazin el Baghdadî ve Lubab Tevil fi Ma'ân Tanzil adlı tefsirini işleyeceğiz. Müfessirimiz zaten El-Bağdadi dediğimize göre, El-Hazin, El-Bağdadi dediğimize göre nereli olduğunu anlıyorsunuz değil mi nereli? Burada görüyoruz haritada zaten tabii ki <gülüyor> Bağdat'lı değil mi arkadaşlar? Irak, Bağdat çok güzel ama maalesef bugün bakın şu Bağdat'a bir bakıverin görüyor musunuz ne kadar güzel bir şehir aslında? Böyle içinden neredeyse bizim Boğaz kadar büyük bir nehir akıyor geçiyor. Bu nehir Ne nehri arkadaşlar? Şu Bağdat'ın içinden geçen nehir ne nehri bilen var mı? Bilen yok herhalde Ayşe Ren Ayşe Ren Avrupa'da ee, bu, bu nehir arkadaşlar Şuradaki ismi Şattul Arap. Şattul Arab, ama bunun öncesinde arkadaşlar bu nehir Fırat ve Dicle Nehri. Bizim ülkemizin doğusundan akan e, Fırat ve Dicle var ya o nehir arkadaşlar Bağdat'a doğru birleşiyor ve Bağdat'ın içinden birleşerek e, denize dökülüyor. İşte de, birleştikten sonraki ismi Şattul Arap e, oluyor gördüğünüz gibi çok muazzam bir şehir Bağdat aslında. Fakat bugün maalesef biliyorsunuz e, iç karıkaçalar yüzünden yaşanmaz hale gelmiş, bütün bu tarihi eserler e, zarar görmüş, kimse hara bulmuş maalesef e, Bakın El Medrese Durmustansariye Müfessirimizin okuduğu medrese burası Arkadaşlar bakın o medrese hala duruyor görüyorsunuz e, Bunlar oradan alınmış resimler Burada da görüyorsunuz medrese olduğu gibi hala duruyor e, fakat maalesef e, bugün yani tabi bugün şu an ne durumda bilmiyorum ama eskiden yani bundan mesela 5-10 yıl önce duruyordu. Evet böyle bir yer e, peki sonra müfessehimiz arkadaşlar e, Suriye'ye Dimaşk'a gidiyor o da biliyorsunuz Dimaşk Suriye'de çok muazzam bir şehir fakat maalesef o da bugün yerli yeksan olmuş vaziyette ne yazık ki ne yazık ki ah şu İslam alemin halini görüyorsunuz değil mi hangi şehirden bahsetsek maalesef yıkılmış vaziyette diyoruz evet Dimaşk'ta Suriye'de arkadaşlar e, Hanka Es-Sümey Satiyye'nin kütüphanesinin yöneticiliğini yapıyor kütüphane yöneticisi olduğu için ona El-Khazin denilmiştir. Aslında Hazin bekçi demektir. Dolayısıyla bir tür yani bekçilik yapıyor. Kütüphanenin bekçiliğini yapıyor. Bakımında yöneticiliğini yapıyor. O yüzden el hazin diye meşhur olmuştur arkadaşlar. Müfessirimiz işte böyle büyük kütüphaneler var bugün. Böyle bir kütüphanede arkadaşlar müfessirimiz görev yapmış kütüphane yönetimini yapmıştır. Burada da yine daha sonra tabi müfessirimiz Halep'e taşınıyor ve Halep'te vefat ediyor işte bu da Halep'ten bir görüntü Halep kalesini görüyorsunuz arkadaşlar ne yazık ki Halep'te yani büyük zarar görmüş vaziyette e, muhtelif eserleri vardır müfessirimiz burada onlardan bahsetmişiz ama bizim için en önemlisi tabi ki tefsiridir tefsirul hazin diye bilinen tefsiridir ama asıl adı Lübbu Tevil fi meani Tenzildir arkadaşlar ee, bu tefsir e, ana hatlarıyla Begavi tefsirinin burada görüyorsunuz Tefsirül Begavi asıl adı Na'alimut Tenzil onun bir tür özetidir arkadaşlar yani onun kısaltılmış halidir. Ee, daha önce bu tefsirden bahsederken de söylemiş olmam lazım yani Begavi'den bahsederken Bagavi'de daha önce okuduğumuz El-Keşf-Vel-Beyan tefsirinin yani Ebu İshak Es-Salebi'nin el tefsiri El-Keşf-Vel-Beyan onun özeti daha doğrusu kısaltılmış hali yani ilk tefsirimiz burayı lütfen iyi bilelim ilk tefsirimiz El-Keşf-Vel-Beyan beyan maalim Tenzin yani Bagavi'nin tefsiri onun birazcık kısaltılmış halidir Tefsir-u Khazin yani lubab Tevil ise Beğabi tefsirini kısaltılmış halidir. Dolayısıyla bu üç tefsirin birbirleriyle alakası var arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Ee, böyle bir durum var. Tefsirin özellikleriyle ilgili olarak burada zaten bilgiler var. Onlara e, bakarsınız. E, Sahih-ül Bukhari ve Sahih-ül Muslin'deki hadisleri e, H ve mim harfleriyle e, veriyor arkadaşlar. Eğer ikisinin hadisi ise yani muttefakun aleyh ise onu da kaf eee harfiyle veriyor. Ayrıca eee Sunan Abi Davud, Sunan İbn Mace, Sunanü Nesai, Sunan Tirmizi gibi hadis e, Hocam bir şey sorabilir miyim diyor bir arkadaşımız. Sonu 406 bitiyor. Buyurun sorun. Buyurun sorun. Sizi dinliyorum. Hı -hı, tefsir dersini Türkçe kısımlarını Slaytlardan Çalışıyorum Tamam Kitaptan değil Evet Yeterli mi diyeceksin Ne Hayır yeterli değil arkadaşlar lütfen kitaptan da takip edin Yani e, Çünkü ben buraya hepsini almadım e, Yani önemli noktalarını aldım ama Ya almadığım yerlerde olabilir e, Dolayısıyla oradan bir soru gel gelse Ya işte slaytta bu yoktu Dememeniz lazım çünkü siz hem slayttan hem kitaptan sorumlusunuz. Mümkünse ikisinden de okuyun. Tamam? Geçen dönem öyleydi. E, tamam. Peki neyse, neyse diyelim. Ee, yani benim size söyleyeceğim e, hem kitaptan okumaya çalışın, hem slaytlara bakın. Slaytlarda çok bilgi vermeye çalıştım, önemli bilgileri vermeye çalıştım. Hatta slaytta olup e, metinde olmayanlar var. Onu da söyleyeyim. E, evet, slaytlarda ek bilgiler var. E, doğru. Mesela e, bazı bilgiler e, belki metinde yok, burada var. Çünkü metni ben hazırlamadım yani. Şimdi bu, bu tefsirin metin kısmı metin değil de evet yani e, müfessirin hayatı ve Tefsir hakkındaki bilgilerin olduğu kısmı kitaptaki kısmı başka bir arkadaş hazırlamıştı. Ben kendime göre slaytı ben hazırladım ama slaytta ilavelerim vardır. Yani slayt büyük oranda ihtiyacınızı karşılar, Onu da söyleyeyim. Fakat yani yarın öbür gün ben desem ki size slayt yeterlidir, sonra slaytta olmayan bir soru çıkarsa da ya hocam işte böyle demişsiz falan demeyin. Yani en doğrusu ikisine de bakın. Ama yani ben slaytı önemsiyorum, onu da söyleyeyim. Çünkü slaytı ben hazırladım. E, ve slaytta bence önemli bilgiler var. Fakat Metin'den de soru gelmiş ol, olabilir, o da sizi yanıltmasın arkadaşlar, tamam. Peki, e, dediğimiz gibi bunlardan Ayrıca Mecmu'uz Cevahit'te e, Eğer Yani genelde verdiği hadisler bu kaynaklarda geçiyor. Ama bazen bazı hadisler var onların kaynağını vermemiş. Kaynak olarak Macmuel ma Zevaid'i zikretmiş veya Beğabi Tefsir'ini zikretmiş kaynak olarak. E, dolayısıyla e, buradan da var. Tefsirul ül özelliklerinden dediğim gibi bahsetmişizdir burada okursunuz. E, farklı baskılarından bahsetmiş. Mesela şurası e, önemlidir arkadaşlar. Ee, bu başka kaynaklarda da geçiyor ama herhalde bu bilgiyi veren en eski kaynaklardan biri de e, bu tefsirimizdir. Ebu'l-i es Kandi de bu bilgiyi veriyor arkadaşlar. Nedir o bilgi? Allah lafzını görüyorsun değil mi burada? Bakın şurada Allah lafzı var değil mi? Diyor ki eğer Allah lafzı has bir isimdir diyor. Kendine kendine has özellikleri olan bir kelimedir diyor. Mesela elifin başın Allah lafzının başındaki elifi silsek Bakın burada lillah kalır. Lillah da Allah yani aynı anlama geliyor. Lillah'ın bir lamını silsek ilah kalır. İlah da yine Allah demektir. İlah'ın elifini silsek lehu kalır. Lehu da yine Allah demektir. Burada e, olması lazım ama buraya sığmamış galiba. Lehu'daki lamı silseniz hu kalır. Yani huve kalır. O da Allah demektir. Dolayısıyla böyle e, ilginç bir kelimedir. Allah lafzı hakikaten ilginç bir kelimedir. E, böyle bir özelliği var. Ondan bahsetmiş e, müfessirimiz. E, dediğim gibi tefs Tefsirü i Semerkandide de semerkandide de bu bilgi vardır. E, ama bu müfessir de onu zikretmiştir. Peki devam ediyoruz, böyle farklı baskılarını görüyoruz. Bazı kaynaklarımızın belirttiğine göre bu tefsiri Hacı Musayl İznik'i Türkçe'ye çevirmiş. Adı da Enfeso Cevahir. Yani bu isimle Türkçe'ye çevirmiş. Fakat bunun üzerinde yaptığımız araştırmalarda şu gördüğünüz tefsirin e, Lübap'la bir ilgisi yok. Bu Ebu Lise Semerkand'in tefsirinin tercümesidir. Dolayısıyla o bilgi çok da doğru değildir. Ee, Onu da belirtmiş olalım. Ve gelelim metnemize arkadaşlar. Gelelim metnemize. Zaten siz geri kalan detayları e, slayttan okursunuz arkadaşlar. Ne okuyoruz bu akşam? Bakara suresinden yine e, günlük hayatımızda da e, kullandığımız, sık sık okuduğumuz e, bir e, ayet eee Bakara suresinin 153. ayeti Ya eyühellezine amenu isteinû bis sabri ve salâti inna Allâhe ma'as sabirin ve la teqûlû limen yuktelu fî sabîlillâhi emvât bel ahyâun velâkin lâ teş'urun Bu e, ayetleri e, okumaya çalışalım gücümüzün yettiğince dilimizin döndüğünce evet. arkadaşlar. Önce ayet ne diyor? Onları açıklamaya çalışalım böyle hani ana hatlarıyla Ya eyyuhalladzina amenu ey iman bis sabri ve salati ne demek arkadaşlar? Yani bizim tercümelerimizde şöyle denir Allah'tan sabır ve namazla yardım dileyiniz. İste'inu Yardım dileğiniz, ee, biz sabri, sabırla ve ve e, salatla, namazla e, ve unutmayın ki in Allah'a mağṣabriyim. E, siz şayet böyle sabır e, ederseniz e, sabırlı davranırsanız, bilin ki Allah sabredenleri sever, sabredenlerle beraberdir. Walla taqulu limen yuqtelu fi sabili amwat. Allah yolunda öldürülenlere ee, ölüler, emuat demeyin, bel ehyaun, tam aksine onlar hayattadırlar, diridirler, ve la fakat siz e, bunu e, bilmiyorsunuz, fark etmiyorsunuz, diyor ayet-i kerime. Ee, bakalım müfessirimiz El-Hazin bu e, cümleyi nasıl çevirmiş, bu ayet nasıl çevirmiş, bir şunu söyleyelim, yani ya yollediğine ama isteğinı bil sabır ve şeklindeki çeviri bizim Kur'an tercümelerimizdeki çeviri uygun bir çeviri değildir. Onu söyleyeyim ne demek yani sabırla yardım dileyin, namazla yardım dileyin. Yani e, uygun bir çeviri değil. Ama aşağı yukarı bir birkaç örnek verebilir misin arkadaşlar nasıl çevrilmiş mesela bir iki yerde bir bakın. E, evet Kalıplaşmış diyor Emine Koç. Ne demek yani şimdi bir Anlamaya çalışın. Ey iman edenler sabırla ve namazla yardım dileyiniz. Ya ne demek? Ben bir şey anlamıyorum şahsen bundan. Anlayan varsa açıklasın. Sonra da Allah sabredenlerle beraberdir. Yardım dileyin diyor. Sabredenlerle beraberdir diyor. Bilmiyorum yani. Hiç de bana münasip gelmiyor. Bir iki çeviri örneği bir görelim demiştik. Bakalım var mı? Hadi arkadaşlar bir e, meal.org'dan veya ona benzer bir yerden hemen bulabilirsiniz. Orada 15-20 tane meal var. Ey madenler, sabırla mücadeleye devam ederek kendinizi eğitip sıkıntılara katlanarak <gülüyor> kimin meali Elif sarı ve dua ile yardım, yardım elde etmeye çalışınız. Bu nasıl bir meal yahu? Elif diyor. Ahmet Tekin Ahmet Tekin tabi evet biliyorum. Ahmet Tekin Tefsir, tefsir mahiyetinde geniş açıklamalar yaparak anlatmaya çalışıyor ayeti. Ee, yani diğer tefsir etmeerlere bakarsanız, böyle uzun açıklama yapanlara değil diğerlere bakarsanız göreceksiniz. Sabırla, işte ey madenler sabır ve namazıyla Allah'tan yardım isteyin. Nasıl yani? Ee, genelde hep aynı diyor Elif. Doğru. Ee, evet, e, Diyanet de öylesi. Ne demek? Sabır ve namaz ile Allah'tan yardım isteyin çünkü Allah sabedenlere beraberdi. O zaman Allah yardım edenlerle beraber de ne bileyim bir şey. <gülüyor> Neyse ya uygun düşmüyor. O bu konuya sona gireceğim ben ama şimdi bir bakalım şey ne diyor. Bakalım Hazin El Baghdad bu konuda ne diyor. "Ko'lu Azzawajalla ya iyyuhalladine a'manu iste'ainu bil sabr'u <gülüyor> va salih. Allahu Teala'nın şu kana gelecek olursa." Peygamberimiz neden bu ikisinden bahsetti diyor. İnname hassahuma. Böylece Allah burada özellikle bu iki şeyi zikretti yani namaz ve sabrı zikretti. Neden? Neden Allah namaz ve sabrı zikretti? Lima fihi ma min Çünkü fehima o ikisinde vardır. Ne hangisinde? Sabırda ve namazda vardır ne var? Nel maun. Maun nedir arkadaşlar? Maune yani Maun suresinde de biraz ilişkisini kurabiliriz. Maun ne olabilir? Yardım. Çok güzel. Yardım. Ne, hangi konuda peki yardım? Evet, iyilik de bir yandan söyleyebiliriz. Zaten yardım bir iyilik de aynı zamanda. Hangi konuda yardım? Hangi konuda yardım arkadaşlar? Alal ibadati. İbadetler konusunda. Demek ki ee, buradaki arkadaşlar e, sabrın e, ve salatın neyle e, ilişkisini kurmamız lazım? İbadetlerle ilişkisini kurmamız lazım. Ahmet Tekin bundan dolayı biraz onlarla ilişkisini kurmaya çalışmıştı. Peki e, müfessirimiz olayı bize açıklamadan önce e, diyor ki ayette sabır geçiyor. Sabır nedir? Önce onu anlamaya çalışalım. Sabır nedir? اَمَّا اَصَّبْرُ Sabır فَهُوَ حَبْسُنْ Bakın neymiş arkadaşlar sabır Nefsimizi dizginlemektir. Nefsi dizginlemek, nefsi frenlemek, nefsi hapsetmektir. Her istediğini elde etmesine fırsat vermemektir. Hangi, peki biz niye nefsimize e, dizgi vuracağız, niye frenleyeceğiz niye onu hapsedeceğiz ala ihtimalin mekari kötülük mekari arkadaşlar ne oluyor yani kerih dediğimiz mekari dediğimiz çirkin, hoş olmayan yakışık almayan yasak olan, haram olan mekruh var ya yani biliyorsunuz bunları yapması ne ihtimaline karşı, karşı nefsimizi dizinlemektir, frenlemektir arkadaşlar. Habsul nefsi ala ihtimalil mekârihi. Peki bu mekârih dediğimiz çirkin şeyler neyle ilgili olarak? Fîzâtillâhi yani Allah'ın zatı konusunda böyle hani hoş olmayan bazı davranışlar sergilemek, bazı Fikirler ileri sürmek, bazı eylemler sergilemek, Allah'ı incitecek tabir caizse, Allah'ın zoruna gidecek bazı davranışlar sergilemek. Böyle böyle yapabilir diye nefsimiz işte bu durumlarda onu dizginleyebilirsek, onu frenleyebilirsek, onu tutabilirsek, durdurabilirsek, işte bu yaptığımız iş arkadaşlar ne oluyor? Sabır oluyor. Bu sabrın bir yönü diyor. Yani Yanlış işlere nefsimizin karışmasına mani olmak. Yanlış işler tabi bazı şeyler var biliyorsunuz nefs'e hoş geliyorlar. Özellikle haramlar, mekarih dediğimiz yasak, hoş olmayan yani dinen hoş olmayan, caiz olmayan, haram olan şeyler nefs'e hoş gelebilir ve nefis ona meyledebilir, Nefis ona yönelebilir bütün bu durumda işleyebilir, o yasakları, o haramları işleyebilir, çiğneyebilir. Bütün bu durumlarda nefsimizi dizginlersek, frenlersek, tutarsak, e, durdurursak işte bu sabır Ama sabrın bir kısmı oldu bu. Çünkü müfessirimiz devam ediyor anlatmaya. Diyor ki "va tautinaha, wattan yutnutu" o arkadaşlar? Ne diyelim? Ne diyelim? ne olsun arkadaşlar? Wattana ala. Ne olabilir? vatana yuvtin vatan kelimesi de buradan geliyor. Ha onu da söyleyeyim. Peki ne olabilir burada? Vatana yuat düne alıştırma demiş Emine Koç. Harika. Çok güzel. Bu ale ile olduğu alıştırmak anlamı var. Watautimuha ala tahammulil mashaqi'l ibadati. İkinci yönü sabrın ikinci yönü de arkadaşlar nedir? Nefsimizi alıştırmaktır. Neyi alıştırmak? ala tahammülül meşak meşak meşakkat yani sıkıntılar zorluklar hangi konuda fil ibadeti. ibadetler konusundaki sıkıntılara tahammül etmeye nefsimizi alıştırmaktır işte sabır budur arkadaşlar ben bizim serviste bir bayan hoca var bazen böyle konuştuğumuz oluyordu bir keresinde bana dedi ki ya hocam dedi ben dedi bir keresinde bu sabah namazına e, kalkayım, kılayım bir, yani böyle bir e, hani niyetlendim diyor. Baktım çok zor ya dayanamadım diyor. Kılamadım diyor. Siz nasıl her sabah o tatlı uykudan kalkıyorsunuz, abdest alıyorsunuz, namaz kılıyorsunuz dedi. Yani hayret ediyor. Biz ise hani nefsimize alıştıran insanlar var ya muhtemelen siz öylesiniz. Bir gün kalkmazsanız ne olursunuz rahatsız olursunuz değil mi? Yani biz sabah namazımıza kalk Kalkmazsak zamanda Kılmazsak, kaçırırsak eyvah deriz sıkılırız huzursuz oluruz. Hmm. Onlar ise yani namaz kılmaya, nefsini alıştırmayan yani dedi ya ta utinu ala fil ibadet işte bunu yap yapamayanlar nefsini bunu alıştırmayanlar ise nasıl böyle bir şey yapıyorsunuz diyor ya hayret diyor. Ee, şeyde biz mesela seve seve ne demiş Ayşe ağrı, Efendimiz duası, Allahümme en e'inni ala zikre, evet, e'inni ala zikre, ve şükür ve hızın diyor. Değil mi Ayşe? Doğru. Kıbrıs, şeyde, niye hep Kıbrıs diyorum ya Kıbrıs'tan gelenler mi var yoksa? <gülüyor> Kırgızistan'daydım. Kırgızistan'daki insanlarla böyle konuşuruz biz malımızın zekatını seve seve veririz değil mi? Hatta hani kimse görmesin diye gizlice veririz. Sadece Allah bilsin, sadece verdiğimiz kişi bilsin. Böyle hani hatta huzur duyarız değil mi? Malımızın zekatını verdiğimiz zaman huzur duyarız bundan. Veya bir sadaka verdiğimiz zaman bir infakta bulunduğumuz zaman bundan huzur duyarız. Kırgızistan'da insanlar diyorlar Allah Allah. Orada da tabii böyle siz nasıl diyordu? Diyorlardı bize nasıl böyle? Yani bir kere inanmıyordu. Adamlar diyor ki siz kesin bir, bir menfaat bekliyorsunuz. Ya ne menfaatı kardeşim? Zekattı bu. Zekattır. Yok diyorlar. Adam anlayamıyor. Çünkü onlar bazı insanlar dünya yani tasavvurları hep menfaat üzerine kurulduğu için adam zekatı anlayamıyor. Çünkü sen veriyorsan bir karşılık bekliyorsun o yüzden veriyoruz. Allah'a karşılık diyor. Bir şey istemiyoruz biz Allah için veriyoruz. Ee, tabii tabii Müslüman bunlar ama uzak yıllarca işte belki yüzyıla yakında dinlerden uzak tutulmuşlar. Elif bunlar. Bilmiyorlar şu an ve yeni yeni alışıyorlar ama onlardan Zekat olarak bir kuruş almak o kadar zor ki adam adam canını verir ama malını vermez. Böyle e, yani e, e, Ayşe Ara ne kadar güzel söyledin değil mi? Efendimiz'den sonra Hazreti Ebubekir zamanında bundan dolayı irtidad edenler olmuştu. İşte bunlar nefsini neye alıştırmamışlar arkadaşlar? İbadetler konusunda çektiğimiz sıkıntıları alıştırmamışlar. O yüzden ben bilirim böyle küçükken de siz de mutlaka biliyorsunuzdur bizim bu memleketlerimizde hava soğuk olur adam inanır mısınız affedersiniz hani sabah yıkanması lazım e, tabi şimdiki gibi doğalgaz yok soba yok şu yok bu yok her taraf buz su da yok evde adamlar böyle yani buzu kırarlar buzun için altından suyu çıkarırlar onunla yıkanırlardı abdest alırlardı yani niye çünkü adam o halde e, yaşamayı, o halde durmayı gözül olarak görüyor. Bir günah olarak görüyor. O halden kurtulmak için icabında buzu kırıp buzdaki suyu çıkarıp onunla yıkanır, abdest alır. Böyle böyle bizim insanız. Çünkü bak o, o nefsini ibadetler konusundaki sıkıntıya alıştırmış. Öteki insana bir sor. De ki kardeşim sen yıkanman lazım. E su yok. Tamam. Ne yapacaksın? Buzu kıracaksın. Buzdan suyu çıkarıp kanayacaksın. Hayatta yapmaz adam. Hayatta yapmaz çünkü esne alıştırmamış böyle bir şeye. Anlatsan adam inanmaz. Belki nasıl böyle bir şey yapılabilir?" Ama işte e, sabrın bir yönü de demek ki bu arkadaşlar. İki yönünden bahsettik sabrın. Biri nedir dedi ki bir tanesi e, bir tanesi Allah'ın yasak kılmış olduğu, mekruh gördüğü, pekarih kıldığı haram kıldığı, yasak kıldığı davranışlara bizim nefsimiz meylediyor. Onları yapmak istiyoruz. Biz dur bakalım nefsim diyoruz. Bunları yapmayacaksın sen diyoruz. Nefsimizi dizginliyoruz, frenliyoruz. Bu bir yönü. İkincisi de nefsimiz Rabbimizle diyor ki kalk sabahın köründe o tatlı uykunun uykunu boz, kalk namazını kıl diyor. Nefs diyor ki ya uyu be boş ver uyu sonra kalkarsın. Hayır diyoruz, kalkıyoruz. Hatta alıştırınca nefsimiz de biz artık kalkıyor, nefis de rahat durmuyor. Alıştırmak bu işte. Alışınca kalkıyorsunuz, namazınızı kılıyorsunuz. İşte bu meşakkate katlanıyorsa, eğer nefsiniz katlanmasını sağlamışsanız, eğer buna alıştırmışsanız, işte sabır dediğimiz şey bu arkadaşlar. Evet. وَتَوْطِينُهَا عَلَى Sadece ibadetler değil, işte anaya babaya iyilik olsun, deme, yakınlara, akrabalara iyilik yapmak olsun ve benzeri diğer hususlar. Yani itaat kavramının kapsamına giden bütün konular, bütün bu konulardaki zorluklara tahammül etmeye nefsimizi alıştırmışsak, işte biz o zaman sabır konusunda belli bir noktaya gelmişiz. Başka bir daha, bir örnek, bir şey daha açıklama daha yapıyor. Ve tecennubul e, ve tecennubul arkadaşlar. E, ve tecennubul mahzurati, şeklinde de ifade tecennubul cezi'i. cezi ne olsun arkadaşlar? Cezi'i baka var mı sözlüğe? Cezi'i ne olsun? Kaygı, umutsuzluk kaygı demiş arkadaşlarımız. Doğru ama asıl Tahammülsüzlük harika sabır Sabredememe ve tahammülsüzlük Emine Koç'un verdiği cevap diğerlerde doğru olmakla birlikte Asıl buradaki cevap tahammülsüzlük Tecennübül cezi demek arkadaşlar yani Sabırsızlıktan sakınmak Tahammülsüzlükten sakınmak Tecennübül mahzurati Artık mahzuratı biliyorsunuz değil mi Mahzur olan yine e, Rabbimizin hoş karşılamadığı davranışlardan sakınmak, uzak durmaktır. Bunları yaparsak sabır sahibiyiz demektir. Müfessirimizin tercih ettiği sabır bu. Ancak ve minennâsi bazı insanlar da var ki men bunlar arkadaşlar yani bu insanlar ne yapmışlar? Hammel sabre alâ assavmî Sabrı neye hamletmiş arkadaşlar? Bazı insanlar sabrı oruca hamletmişler. Demişler ki sabır oruçtur. Hmm. Ve feserahu bihi ve sabrı oruç diye e, tefsir etmişler. Yani şimdi yukarıda niye niye bunu dedi müfessirimiz? Bakın. Şimdi salat ibadet arkadaşlar. E sabır ibadet değil. E şimdi bir ibadet olmayan bir şey bir ibadet. Bu bu ikisiyle yardım dileyiniz diyoruz. Yani biraz hani sanki çok münasip düşmedi gibi demişler. O yüzden de buna demişler ki buradaki sabır saumdur. Yani o zaman ne oluyor? Ya yehallel aminu ista'inu bi saum va salati. Ya ista'inu bi saum salati. Böyle demişler. Yani buradaki sabr'a oruç anlatılır. Yani oruçla ve namazla Allah'tan yardım dileyin hani öyle diyelim. Ve yani buradaki sabrın namaz o. E oruç olduğunu söylemişlerdir. Başka peki ummen men cihadi. Başka bazı alimler de demişler ki buradaki sabır cihad demekti. Yani o zaman isteinu bil cihadi ve salati demek oluyor arkadaşlar. Cihad demişler. Özetleyelim. Demek ki sabır neymiş? Bir kere birinci tarifini verdik. Dedik ki sabır yani Rabbimizin e, hoş görmediği e, davranışlara Nefsimiz meyredebilir, bunlara dur demesini bilmektir, nefse dur demektir. İkincisi, ibadetlerimizle ilgili, itaatlerle ilgili bazı var. bunları yapmak kolay değil. Nefsimizi bu sıkıntılara alıştırmak budur. İşte dediğimiz gibi tahammülsüzlükten, mahzur ha, hareketlerden, davranışlardan uzak durmaktır. Bu bir değil, bu birinci ve asıl manası buydu. Ama müfessirimize göre bazı insanlar sabra oruç demişlerdi. Başka bazı insanlar da sabra, buradaki sabra cihat anlamı vermişler idi. Peki, e, isti'ane bis salat ne oluyor o zaman? İsti'ane bis salat ne oluyor? Onu şimdi görmeye çalışalım. Ve emmel isti'anatu bis salati. Gelelim şimdi namaz ile yardım dilemeye. Peki bu ne demektir? Fel-i enneha. Çünkü diyor müfessirimiz tecibu en hala tariqil hudu'i ve tedelluli Çünkü bu namaz ibadetini yapmak gerekir. Nasıl tecibu gerekir? En Entufale yapılması gerekir. Hangi şekilde yapılması gerekir? Hala tariqil hudu'i ve tedelluli. yani böyle huzu ve tezellül ile bunları yapmak lazım. Peki bu hudu ve tezellül kim için yapıyoruz? Lilme'budi Allah için değil mi? Vel ihlası lehu ve ihlas ile ama kime ihlas ile bu bunları yapmaktır? Allah'a ihlas ile ee, yani dolayısıyla bu da yani hudu ve tezellül bunları sağlamak, namazda bunları sağlamak ihlas ihlas ile namaz kılmak bunlar da Allah için bunları yapmak zor olduğu için herhalde bunları yapmak konusunda bize güç ve kuvvet vermesi için Allah'tan yardım diliyoruz. Yani o zaman biz e, müfessirlerimizin veya mütercilerimizin yaptığı gibi namaz ile Allah'tan yardım dilemeyeceğiz. Ya namazlarımızı huşu ve hudu ile yapmak konusunda Allah'tan yardım isteyeceğiz. Yani istainu bis sabri Sıkıntılara sabetmek konusunda Rabbimizin bize güç vermesini dileyeceğiz. Bu konuda ondan yardım isteyeceğiz. İkincisi de ibadetlerimizi huşu, huzu ve e, ikhlas ile yapabilmek konusunda bize yardım etmesi için dua e, yardım isteyeceğiz. Yani bu konularda Rabbimize yardım isteyeceğiz. Ha, şimdi yani anlaşıl. Anlam ortaya çıktı mı arkadaşlar? Mütercimlerimizin yaptığı peki böyle mi? Yani bunu belki yapanlar var ama kesinlikle şöyle yapanlar çok. Namaz ve sabır ile Allah'tan yardım isteyin. Hayır. Buradaki bi o anlama gelmiyor. Buradaki bi yani ile. Bir sabrı sabır ile. sabır konusunda. Bir salati namaz değil. Namaz konusunda. Yani namazınızı Hakkıyla eda etmek konusunda Allah'tan yardım isteyin. Size yardım etsin Allah. Sizi muvaffak kılsın. Sabretmeniz açısından işte sıkıntılara, belalara, dertlere her neyse sabır okuduk o konuda size yardımcı olmasını dileyin Rabbinizden. Yoksa sabır ile yardım istemek namaz ile yardım istemek çok böyle yerine oturan ibareler değil. Şimdi biraz daha netleşti sanırım. Bak müfessirimiz öyle diyor. Demek ki Kur'an mütercimlerinizin tercümeleri yaparken tefsirleri ihmal etmemeleri lazım. Mesela bunu okusalardı belki de öyle bir e, anlaşılmaz cümle kurmazlardı orada. Bazı mütercimlerimiz tabii. Peki devam edelim. Vakilek eee mesela Araplar şunu derler birbirlerine. İstaînu ala talabil âhirati bis sabri ala'l ferâidi. Bak, i̇sta'inu, yardım isteyiniz. Hangi konuda? Alâ <gülüyor> ahireti, ahireti, talep konusunda yardım isteyiz. Peki ahireti nasıl talep edeceğiz? Biz sabri, sabretmek suretiyle. Nelere sabrederek? Alâl faraizi, farizelere. Evet Ayşe diyor ki ben geçen dönem tercüme problemleri üzerinde ödev hazırlamıştım. de hazırlamıştın Ayşe? geçen dönem ha bizim bu derslerde değil mi tam araştırma tekrinde harika. Evet görmüşsündür doğru söylüyorsun. Evet. yani gerçekten ciddi problemler var Kur'an tercümelerimizde maalesef hocalarımız bize gücenmesinler ama çok ciddi eksiklikler var tercümelerde. ama şükürler olsun yani son dönemlerde iyi tercümeler de ortaya çıkıyor. Bu meseleleri iyi kavrayan Arkadaşlarımız, hocalarımız da onlara güzel tercimeler hazırlıyorlar. İnşallah sizler veya sizin gibi diğer arkadaşlarımız da iyi tercimeler hazırlayacaklar ileride. Evet yani sizin suçunuz yok ya Ayşe öyle. Bir de bizim şöyle bir uyumuz var. Hepimiz öyleyiz. Ee, hocamız yani kitabından da evet biraz ben de bu konuları belki ilk işleyenlerden biri bendim diyebilirim yani. Bunu tez olarak hazırlamıştım tercüme problemlerini falan. Tabi daha sonra başka arkadaşlar da yaptılar. Ee, şöyle bir mesela ben de ilk bu araştırmayı yaparken ya şimdi mealde bir şey okuyorum, Kur'an tercimesinde bir şey okuyorum. Benim ya bana hoş gelmiyor. Ama ben ne, ne yapıyorum biliyor musunuz? Kendi kendime diyorum ki sus beynim, sus e, benim itiraz etmek istiyor, aklım itiraz etmek istiyor, sus diyorum. Sen Allah'ın kelamına nasıl itiraz edersin? Biz mehalı Allah'ın kelamı diye biliyorduk. Tercümeyi Allah'ın kelamı gibi görüyorduk. Hala öyle insanlar. Benim, benim bir akraban vardı. Ya Kur'an tercümesinde bile abdestsiz dokunmayı haram sayıyordu. Ya sadece meal ya tercüme içinde Arapçası da yok. Ya böyle yani işte bakın biz meal'i Kur'an Kur yerine koyunca öyle bu sefer bir mütercime yapmış olduğu hatayı Allah'ın sözü gibi değerlendiriyordu. O yüzden biz itiraz edemiyorduk. O yüzden olduğu gibi ezberliyorduk Ayşe. Ama sonra öğrendik ki Öyle değil bu Allah'ın kelamı değil bu adamın tercümesi anladığı kadarıyla bilebildiği kadarıyla yapmış olduğu bir tercüme bir çeviri dolayısıyla şunu unutmayalım arkadaşlar Kur'an tercümeleri yanlış olabilir Kur'an tercümesinde yanlış var demek Kur'an'da yanlış var anlamına gelmez. Bu ağır bir söz değildir. Lütfen kimse buna alınmasın. Bazen bizim öğrencilerde öyle. Fakültede de bazen işliyoruz. Kur'an tercümesinde yanlış var deyince sanki Kur'an'da yanlış var demişim gibi tepki gösterenler oluyor. Öyle bir şey yok kardeşim. Bu tercüme. Tercümedeki yanlış. Olabilir. İşte görüyoruz örneklerini. Zaman zaman size söylüyorum. Yanlış olabilir. Bu o adamın anladığı. Bu tercihlerin anladığı. Bu tercihlerimizin hepsine yine biz tabii saygılarımızı sunuyoruz. Bir emek ortaya koymuşlar. Allah razı olsun. Ama keşke tercüme tekniklerini bilerek bu işi yapsalardı. Keşke hakkını vererek yapsalardı. Yani e, keşke biraz tefsir kurcalayarak yapsalardı. Keşke yani daha iyi e, araştırarak bu işi yapsalardı. Daha iyi bir eser ortaya koyalardı da biz eleştirmeyorduk. Ama maalesef öyle bir durum var. Dolayısıyla arkadaşlar lütfen eğer Kur'an tercümesi okuyorsanız, Kur'an mahalleri okuyorsanız yani hiç şurası yanlıştır demekten korkmayın. Şurası eksiktir, şurası olmamış demekten çekinmeyin. İtirazımız sadece o tercümeyedir. Yapmış olan tercümeyedir. Kur'an'a Allah'ın kelamına itiraz gibi bir şey söz konusu olabiliyor arkadaşlar? O ayrı bir şey. Peki demek ki ne yapın? Arab dermiş ki Yani ahireti talep ederken Ya Rabbi bana ahiret hayatımı güzel kıl. İşte hani Rabbeni, Atenafı, Dünya hasanatıma, Fil Ahirette de bana güzellikler ver. Ee, bunu isteyeceğim ama e, bu konuda Allah'tan bana yardım etmesini isteyeceğim. Hangi konuda bana yardım etmesini Allah-u Teala sabretmem konusunda. Neye sabretmem konusunda? Al-Faraizi, <gülüyor> Farizeleri hakkıyla yerine getirmek konusunda. Demek ki Allah ben bana bazı Farizeler emretmiş, bazı farizeler eklemiş bana, mükellefiyetlerim var, ben bunları yerine getirmem lazım. Bunları yerine getirmek de öyle kolay değildir. Bunlara tahammül etmek, sabretmek kolay değildi. E ben işte Rabbimden ahiretimi güzel kılmasına talep ederken diyorum ki ya Rabbi bana senin üzerime farz kıldığın ibadetlerini veya her ne istiyorsan benden onları hakkıyla yapmayı sağlamam konusunda yardımcı ol, sabredeyin bu sıkıntılara da hakkını vereyim bana yardımcı ol e, anlamındadır. Yoksa sabriyle yardım bilemek, namazla yardım denemek ne demek ya? Bunlar anlaşılmaz şeylerdir. Tamam arkadaşlar. Arap böyle kullanılıyor. Burada da yine benzer bir durum söz konusu diyor. Bir de burası e, önemlidir. Nedir o? Yine biz Allah'tan bize yardım etmesini isteyeceğiz. Hangi konuda yardım etmesini isteyeceğiz? Namazlarımızı, beş vakit namazımızı zamanında kılmak konusunda bize yardım etmesini isteyeceğiz. Bakın namazla yardım istemiyoruz ya. Allah aşkına namazla yardım istemek diye bir şey yok. Namazlarımızı hakkıyla kılabilmek konusunda yardım istemek var Allah'tan. Dolayısıyla bakın bunların bir fesri çok ne bir şekilde ortaya koymuş. Peki bunları yaparsak ne olur? Bu salawatı el fi ala Ne olsun? Tahmiis zünup? Tahmiis kelimesine bakan bakanınız var mı? Oldu mu arkadaşlar? Zünup biliyorsun herhalde değil mi? Zünup, zamp, zünup. Tahmiis ne olabilir arkadaşlar? Hala tahmiis zünupi. Ne olsun? Bu arada İstanbul'da ezanlar okunuyor değil mi arkadaşlar? Kaçınmak mı? Ayşe Şimçek kaçınmak diyor. Tahmiz-i Zunubi. Başka bakan var mı? Gidermek. Emine Koç gidermek. Evet yani e, günahlarımızı aslında tahmiz kelimesi e, yani e, katmerleşmek anlamına e, e, kızartmak ee, anlamı falan var. Humus kelimesiyle e, ilişkisini kurarsak, nohut yemeği yapmak var ya, humus oradan geliyor. İşte aynı kökten geliyor. Pişirmek yazıyor diyor Ayşe. Onlar da var ama burada e, daha uygunu ne olabilir? Sanki günahların silinmesi yani mah mahvetmek anlamında. Ayşe şimdi diyor ya yani mahvetmek çok güzel. Yani günahlarımızın silinmesi, günahlarımızın ortadan kaldırılması Için. Çünkü biliyorsunuz hani her e, vakit namaz e, bir önceki namaz ile o namaz arasında geçen günahlarımıza kefarettir değil mi? Mesela biraz sonra inşallah akşam namazı kılacağız. E, İkindiği kılmıştık. İşte i̇kinden akşama kadar ki vaktimizde eğer bir yanlışlık yapmışsak inşallah akşam namazıyla Rabbimiz onları siler akşamdan yatsıya aynı şey yatsıdan sabaha aynı şey böyle beş vakit namazı kıldıkça her kıldığımız vakit namaz bir önceki namazla o namaz arasındaki e, kötülüklerin günahların suçların silinmesine e, e, nedir? E, vesiledir inşallah. Dolayısıyla biz beş vakit namazımızı bu şekilde kıldığımız zaman inşallah günahlarımızı da silmiş oluruz. E, onlardan silinmiş yok edilmiş bol. işte bunları yaparak Bunları yapmak konusunda Rabbimizden bize yardım etmesini bekleyeceğiz. Bunları başarıyla yapabilirim. Namazımızı hakkıyla kılalım ki işte bu şekilde günahların kefaretine vesile olsun, sebep olsun. Günahlarımızın silmesine vesile olsun, sebep olsun diye. Ee, bu şekilde biz eğer e, namazlarımızı hakkıyla e, kılmak konusunda sabredersek, sıkıntılarımıza katlanmak konusunda sabredersek iyi bir iş yaparız. E, ve bunu da yapalım. Sabırlı olalım. Sabır, sabırlı olmak çok önemli bir şeydir. Üstelik inallaha. Çünkü öte yandan Allah da ma'az sabrine bu şekilde sabredenlerin yanındadır. Sabredenlerle beraber. Peki Allah'ın sabredenlerle beraber olması ne demektir? Yani bakın müfessir çok güzel ifade etti. Demiş ki ey bil'avni ve nasri. Yani nasıl Allah sabredenlerle beraber onlara yardım ederek Onlara destek vererek, onları güçlendirerek, kuvvet kuvvetlendirerek e, yani Allah'ın bizimle beraber, sabredenlerle beraber olmasının anlamı bu. Allah sabretmek konusunda onlara destek verir, sabretmek konusunda onlara yardım eder arkadaşlar. Peki bu ayetimizi böylece inşallah e, anlaşılır hale getirebilmişizdir. Şimdi gelelim, gelelim ikinci ayetimize. O da yine çok önemli bir ayet. وَلَا تَقُولُونَ ee, söylemeyin, limen e, yok telüfise bilillahi Allah yolunda e, öldürülenler için ne ne söylemeyin, ne demeyin? muhatun ölüler. Yani onlar öldü gitti işte yani, ee, hani böyle böyle bir şey söylemeyin. Tabi buradaki ölülerden kasıt nedir? Niye bunu demeyin? Bunları biraz sonra e, tefsirimizde görmeye çalışacağız. Bu önce şunu söylüyor, bu ayet niye nazil? Sebebin üzül hakkında bize bilgi veriyor. Diyor ki Nezelet Fimen Kotile Be bedrin. Ne olmuş arkadaşlar? Biliyorsunuz bir savaş vardı. Neydi o savaş? Hangi savaştı? Bibedrin'de Be geçiyor. Ee, Bedir Savaşı. Çok güzel. Bedir Savaşı vardı ve Bedir Savaşı'nda e, bazı Müslümanlar ne olmuştu? Şehit olmuşlardı. Nezellet, işte bu ayet nazil oldu. Fi men gütle bi Bedir minel müslimine. Müslümanlardan Bedir savaşında şehit olanlar, öldürülenler hakkında nazil olmuşlardı. Peki bunlar kaç kişiydiler? Nefes diyor ki, Ve kânû erba'atâ aşara racülen. Bunlar 14 kişiydiler. Sittetun minel muhacirine. Altısı muhacirdendi. O zaman 8'i de tabi geriye 8 kalıyor. 8'i de demek ki Medine'li Ensar'dan iç. Peki kim bunlar? isimleri de Allah yolunda öldürülen ilk insanlar. Müslümanlar arasında arkadaşlar. Peygamberimiz döneminde Müslümanlar arasında Allah yolunda cihad ederek, savaş yaparak öldürülen ilk insanlar bunlardır. O yüzden bunların ismi çok önemlidir. Bunların yeri çok önemlidir. Bunların makamı çok önemlidir. Mekanı çok önemlidir. Müfessirlerimiz bunlara o yüzden arkadaşlar özel ilgi göstermişlerdir. Birçok müfessir bunların isimlerini, tefsirlerine veya kitaplarına yazmışlardır. Tekrar söylüyorum. Niye? Çünkü bunlar Allah yolunda cihad öldürülen ilk kimselerdir. Müslümanlar arasında. Kimdir bunlar? Birincisi... Ubeyde Tübnu'l-Hâriz bin Abdülmuttalî Biri bu. Başka Ve Umeyru bin, bin, bin Ebi bin Uheyb bin Abdümenâf Bin Zühre'e Zühri Ehu Sa'di bin Ebi Vakkas Sa'di bin Ebi Vakkas'ın kardeşi bu da. Başka Ve düzşimaleyin Bu kişi ve ismi Umeyru bin Abd e, Umeyru bin Abd imiş. Umeyru bin Abd Evet bir daha, daha, daha devam ediyor. Ve ismi Ümeyir Rubnu Abd Amrubnul As bin Nadla, bin Amr bin Khuza'a sümme beni Ghabşan, bu ve Aqil ve Aqil ibnul Buker veya Bekir e, min beni Sa'd ibn Leyth e, bin Kinane ve Muheccar Mevla li Ömer ibn Hazreti Ömer'in mevlasıymış. Vasafan ibn Beyda' bin Ben Halis bin Fahf الانص... bunlar muhacir. O men el Ensar Ensar'dan da 8 kişi vardı. Bunlar kim? Wahum Sa'd ibn Haysema ve Mubasher ibn Abd ibn Munzir ve Yazid ibn el Halis ibn Halis ibn Kays ibn Fasham ve Umeyr ibnü'l Hammam ve Rafi' ibnü'l Mualla ve Harise ibnü'l Suraka ve Auf ve Muavviz Muavviz ibnü'l Haris Afra ve bunlar yani e, bu kişilermiş demek ki Allah yolunda Bedir Savaşı'nda öldürülen e, ilk kişilerdir bunlar bu 14 kişi e, o yüzden de önemlidirler. İşte bunlarla ilgili olarak nazil olmuştu. Ne demek yani? Allah e, bunları övmek için mi? Yani niye nazil oldu? Bunlarla ilgili de niye nazil oldu? Bunu soracak olursak şimdi Fesri onu açıklıyor. Diyor ki kânen nâsû yekûlûne İnsanlar diyorlardı ki o böyle, sıralan insanlar limen qutile fi bilillâhi Allah yolunda öldürülen bu on dört kişi için dedikodu yapıyorlar oradan burada konuşuyorlar ki Mata ve yazık oldu ya bu adam işte gitti öldü ve dünyadaki bütün güzelliklerden mahrum kaldı öyle konuşup duruyorlarmış kendi aralarında Mata Fulanun ve zahbe dünyanın güzellikleri dünyanın lezzetleri ne demeyim ne derseniz diyeyim azaten diyor ve zahbe عنه نعيم الدنيا yani dünyanın nimetleri ve lezzetleri bütün bunları bunlardan mahrum kaldı, bütün bunları kaybetti, öldü gitti. Böyle diyorlarmış. İşte F demek yani bunun üzerine nazir oldu. Ne nazir oldu? Enzal Allahu Teala hadi hadi bu ayeti indir Allahu Teala. Bunlar, bunların bu dedikoduları, bu lafları. Ee, üzerine Allahu Teala bu ayeti indirdi. Birinci görüş bu. Vaktiyle başka bir görüşe göre ise arkadaşlar اِنَّ الْكَا كُفَّارَ وَالْمُنَافَق۪ينَ Belindeki kafirler ve münafıklar diyorlarmış ki قَارُ diyorlarmış ki اِنَّ الْنَاسَ İnsanlar يَقْتُلُونَ e, اَنْفُسَهُمْ e, Yani ölüyorlar, ölüyorlar zulmen, haksız yere haksız yere Kendilerini ölüme götürüyorlar, ölüme sürüklüyorlar. Yani kendilerini öldürüyorlar ama biz onları ne diye Yani ölüyorlar, kendilerini ölüme sürüklüyorlar zulmen, haksız yere. Peki ne haksız yere insanların kendilerini ölüme sürüklesin, ölsünler? Limar <gülüyor> Muhammed'in, Muhammed'i razı etmek için. Yani şu insanlara bak ya, Muhammed'i razı etmek için kendilerini helak ediyorlar. Böyle konuşuyorlarmış bu münafıklar, bu kafirler. Min gayri faydetin. Hiçbir fayda da elde etmeksizin. Hiçbir fayda elde etmeksizin. Sırf Muhammed memnun kalsın diye gidip savaşa katılıyorlar. Ve savaşta da ölüp gidiyorlar. Öyle dedikodu yapıyorlar. Kendilerine kıyıyorlar demiş Hatice. Çok güzel. Evet. İnnen ne seyyah İnsanlar kendilerine kıyıyorlar. Hatice çok teşekkürler. İnsanlar kendilerine kıyıyorlar. Zulmen haksız yere. Niçe peki kendilerine kıyıyorlar haksız yere? Limadati <gülüyor> Muhammed. Muhammed'i memnun etmek için. Peki. Fe işte nezelet hadi ayet. Bunun üzerine bu ayet nazil oldu arkadaşlar. Peki oldu ne oldu? Bu akbara haber verdi. Allahu Teala bu ayetle haber verdi. Neyi haber verdi? Ana, man qutil fi sabihi Allahi, Allah yolunda öldürlen, O hayy. O öddididir. Peki ne, nasıl, nereden biliyoruz bunu? Bi kavullihi Taala, Allahu Teala'nın şu sözüyle. Çünkü bu sözle bize haber veriyor. Ne diyor? Bel ahiyun, hayır, onlar sizi zannettiniz gibi öyle ölmüş değillerdir. Onlar Hayidirler diridirler. Demek ki o zaman e, yani e, buradaki e, yani ölü değil diridirler sözü biraz neye karşılık gelmiş oluyor arkadaşlar? Biraz neye karşılık geliyor? Biraz yani bu e, kafirlerin, bu münafıkların o boş laflarına, boş sözlerine hani diyorlar ya bunlar boş boşuna öldü gitti. Allah-u Teala onların boş boşuna ölmediklerini onlara bildirmek için diyor ki hayır bunlar sizin zan sandığınız gibi ölmüş değillerdir. Sizin o bildiğiniz manada yani anlamsız yere e, gereksiz yere faydasız yere ölmüş değillerdir. Bunlar ölmüşlerse bunlar Allah için ölmüşlerdir ve bundan dolayı da Allah katında onlara sonsuz sevap vardır. Bunu e, haber veriyor allah Teala. Bel-Ahya'un bilakis onlar diridirler. وإنما أحياهم الله عز وجل yani bak ne demekmiş bel ahyahum ve inma şekes allah Allahu Teala onları diriltecektir azza ve celle fil vakti yani vakti geldiğinde vakti zamanı geldiğinde Allah onları diriltir niçin? li sal al onlara sevaplarını isal etmek Ulaştırmak için. ah Ahyâhum. Öyle diyelim isterseniz muzarî olarak kullanalım. Burada sanki o daha münasip düşüyor. Allah onları diriltti. Azza ve Celle. Fil vakti. Öyle bir vakitte ki İsa'yı sahibiyle. Yani şöyle diyelim. Daha iyi olur. Ne zaman ki biri. Hem zaten bizim kültür kültürümüzde de var ya. Yani biz ölmüş olan insanlarımıza şehit hele hele şehit olursa bir iyilik yaptığımızda mesela onun adına bir hayır bir sevap istediğimiz zaman bu hayır bu sevap böyle hani e, ona ulaştırılır işte nasıl ulaştırılır o ölmüş işte diyor ki müfessirimiz ah <gülüyor> şehit ise eğer Allah o şehidi diriltir, e, fil vakti işte o vakt, o vakitte niçin li salih sevabı ile yapılan onun adına yapılan iyiliği ona ulaştırmak için Hasan-ül Basri'den gelmiş bir rivayet var. Diyor ki Hasan اَنَّ الشُّهَدَاءَ O da diyor şehitler diridirler. Nerede indi allah Teala? Allah katında. Şehitler neymiş arkadaşlar? Diriymişler Hasan-ül Basri'nin verdiği bilgiye göre. تُعْرَدُ اَرْزَاقُهُونَ Rızıkları onlara ne yapılır arkadaşlar? Rızıkları onlara takdim edilir, sunulur Ala ervâhim <gülüyor> tabi ki bu rızıkların sunulması ruhlarınadır arkadaşlar. Yani bu rızık ne oluyor peki? Bu mana alemindeki bir rızıktır. Manevi bir rızıktır. Ruhun rızkıdır. Ruhu besleyen bir rızıktır. Bu rızık onlara arkadaşlar ne yapılır? Takdim edilir. Ve yasılü ilehim böylece onlara vasıl olur ulaşır. Ne ulaşır? Ar-ruhu ve ar ve İhsal-ı sevaba ne, ne dedik demiş Elif. İhsal-ı sevap sevabı İhsal etmek, ulaştırmak. Ulaştırmak. Vasalla yasılı İhsal. Elif tamam. Ne demek? Demek arkadaşlar Hasanul bahsediyor ki Şehitler Allah katına veridirler. Tu'radu erzâkuhum alâ ervâhihim. Onların manevi rızıkları ruhlarına sunulur, takdim edilir. Ve yasılı ileyhim. Böylece onlara vasılı olur, ulaşır ne ulaşır? Erruhu ve reihanu ve ferah. İşte yani ruh, reihan, yani Reyhan. işte anlayın. Ferah nedir? ferah. İşte anlıyor Bunlar aslında Türkçe kelimeler. Yani ruh güzelliği, ruh rahatlığı, manevi rahatlık. Ne diyelim başka? Manevi huzur. Ferah. Ruhun ferah olması hali. Bütün bu haller hasıl olur. Ruh böyle bir hal içerisinde bulunur. Ne gibi kematu'ru'dunnaru nitekim ateşte ateşe arzunun arzulanırlar. Ateşe sunurlurlar, ateşe hatırlarlar. Kim kimler alervahi ali firavun. ailesinin ruhları da ateşe sunuluyor. Yani buradaki ifadeyi çevirecek olursa nitekim ateşte firavun, ali firavun'un Tabi Ali Firavun'dan kafir olanlar var. Onların ruhlarına ateş arz olunur. Yani onların ruhları da ateşle cezalandırılır. Ee, ne zaman? Ne <gudu> zaman? ve aşiyen. Sabah ve akşam. Feyasılü ileyhim. Bundan dolayı da onlara vasıl olur, ulaştır Ne ulaşır? El-elemu vel-veca'umu. Elem ve <aşiyen> <gudu -ten> veca'a arkadaşlar. <aşiyen> <gudu -ten> ve <aşiyen> yani elemi biliyorsunuz değil mi? Vacaat da acı. Değil mi? Acı ulaşır onlara. Elem ulaşır. E, başka ne diyelim? Yani böyle ızdırap çekerler. Yani müminin, şehitlerin arkadaşlar şehitlerin ruhları ferahlandırılır. Böyle reyhanlar içerisinde huzur dolar. Huzur hissederler. Ama kafirlerin ruhları ateşe atılır. Onlar da orada elem, azap ve acı duyarlar. Diyor Hasan'ın Basri. Fe Diyor ki bu ayette vardır. Ne vardır? Delilun. Delil vardır. Hangi konuda? Alâ ennel muti'ine Allah'a dünya hayatında Allah'a itaat edenler arkadaşlar. Yasrülü ileyhim sevabuhum. Onlara sevap ulaşır. Siz onlara hayır hasanat işlerseniz Onlara bu hayır ve hasanatın karşılığı ulaşır. Sevabı ulaşır. وَهُمْ فِي قُبُورِهِمْ Onlar kabirde oldukları halde filberzahi, <gülüyor> Berzah aleminde. Yani berzah aleminde. Kabirlerinde. Tabi ruh kabirde olmaz değil mi? Bedeni kabirdedir. Artık beden çürümüş gitmiştir ama ruh berzah alemindedir. Siz ölmüş olan bir yakınınıza hayır, hasanat yaparsanız, güzel bir Davranış sergilerseniz arkadaşlar müfessirimiz diyor ki o yakınınız bundan haberdar edilir. Bundan dolayı ona mükafat sunulur. E, o berzah alemindeyken ona bu imkanlar, bu fırsatlar bu güzellikler sunulur. Bu ayette buna delil vardır. Ve el-usatû. İsyankârlar da aynen böyledir ki onlara ne oluyor? Yu'azzabuna fi kuburihi. Onlar da kabirlerinde azap çekerler. Buna dair bir hadis yazsın. Hadi bakalım arkadaşlar. Lütfen. Hadi buna dair bir hadis yazmanızı bekliyorum. Evet bekliyorum bakalım kim yazacak. Buna dair bir hadis. Çok meşhur e, Elif yani diyebiliriz. Çok meşhur bir hadis. Arkadaşlar çok meşhur bir hadis çok meşhur bir, Türkçesini de yazsanız olur Hadi bakalım Ayşe Şimşek yazıyor inşallah düşündüğüm şeyi yazıyordur Hayır hayır Ayşe Şimşek hayır hayır Bu değil mi? Hayır o değil Arkadaşlar kesinlikle biliyorsunuz Vallahi yemin ederek söylüyorum biliyorsunuz ama ağnıza ifuçu verdi hadi haydi. Evet. Kabir ya kabir ya nedir? Kabir ya. İşte ifuçu verdim hadi Elif. Evet ya cennet bahçelerinden bir bahçe ya da cehennem çukurlarından bir çukurdu. Değil mi biliyorsunuz değil mi bunu? İşte Hasan-ı Basri'nin aslında bu izah ettiği şey bunu bize gösteriyor aslında. Yani eğer muti'ye yani itaat eden bir insansanız o zaman sizin kabriniz cennet bahçelerine bir işte ruh ve reyhan dedik ya reyhan hem de. Reyhan çiçek diyorsunuz ya ama böyle e, ne veriyor insana reyhan? E, böyle kokladığınız zaman herhalde öyle mi? E, böyle bir huzur duyarsınız değil mi? Içinde? Öyle mi Rehan Öyle bir şey mi reyhan? Arapçadaki reyhanla tabii o çiçek aynı mıdır? Ayşe diyor evet güzel kokulu bir şeydir diyor. Tamam. Yani bu işte cennet bahçelerinden bir bahçe. O bahçede neler var? Reyhanlar var. Şimdi İstanbul'da laleler açılacak. İnşallah açıldı veya bir kısmını böyle laleler olacak o bahçede. Başka neler olsun? Meneşeler olacak. Her şey olacak. Bahçe işte. Cennet bahçelerinden bir bahçe. Ya da cehennem çukurlarından bir çukurdur. Eyvah eyvah, eyvah. Allah korusun. Allah çukurlardan muhafaza etsin arkadaşlar. Evet, peki. Şimdi sorumuz şu. Eğer sorsan desen ki... Sümbül de olsun diyor Meryem. Peki, tamam Sümbül de olsun. Evet. La, zaten lale Sümbül, onlar değil mi bir arada olurlar? <gülüyor> desen ki... Nahnu ya sen diyorsun ki bunlar... Yani Allah diyor ki ayet diyor ki bunlar diridirler. Ama biz onları işte görüyoruz ölmüşler. Nahnu nawaun biz onları görüyoruz mevta ölmüş ulalar ölmüşler kabrinde ölmüş. O zaman tamamen kavulü bel ahiyaun o zaman hayır onlar diridirler sözün anlamı nedir ne Allah'a geliyor bu söz? Oma wajhunahi fi kavulü, wa la taqul li man yutuf sabillahi Allahın Ölülere, bunlara, yani Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyin. Bu ne diyor ya? Bu nehin? Anlamı nedir? Niye Allah bize bunu diyor? Yani biz şehit olsun her ne olursa olsun bakıyoruz işte şehit ölmüş, kabrine de gömdük, toprağa attık üstüne. E öldüm. artık bu ölüyü biz böyle görüyoruz. Ben bakıyorum, böyle görüyorum. Sen bakıyorsun, öyle görürüz. Nehanu ne rawul biz onları ölmüşler görüyoruz O zaman niye Allah? hayır bunlar diridirler desin. Hocam nahrodan tekrar alabilir miyiz? Tabii alalım. Nahnu narahum mauta. Biz onları narahum'daki o zamiri şehitlere gidiyor. Biz onları ölüler olarak mauta ölü, ölü olarak görüyoruz. O zaman fema ma Manası nedir? Neyin manası? Mana kavlihi O zaman Allah Teala'nın hayır onlar diridirler. Bel ahyaun hayır onlar diridirler. O zaman Allah'ın bu sözünün anlamı nedir? Manası nedir? Niye Allah bunu söylemiştir? Ve ve ma vecun Allah nehi diyor ya. Neden nehi ediyor? Bu nehin anlamı nedir? Neden nehi ediyordu Allahu Teala? Fi şu sözüyle وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُوْتَلُوا ف۪يسَ بِللّٰي اَمْوَاتٍ Allah yolunda öldürülenlere ölüler deneyin. Yasaklıyor ölüler deneyin diyor. Nehyet diyor. Neden bizi nehyetsin Allah? Bunun anlamı nedir? Hayır onlar diridirler diyor. Neden? Ne demek diridirler? Bunun anlamı nedir? Böyle bir şey sorarsan diyor müfessirimiz. Biliyorsunuz daha önce de söylemiştik. Birçok müfessirimiz böyle yani kendi kendine soru sorar. Yani biz buna ne diyoruz? Biz e, yani muhtemel soru, yani akla gelebilecek sorular sorar ve kendisi de bu soruya cevap verir. İşte El-Hazin de bunu yapmış. Böyle bir soru sordu. Böyle bir şey akla gelebilir diyor. Böyle bir soru aklınıza gelebilir ve sorabilirsiniz. Kultu. Eğer öyle bir soru aklınıza gelirse ben size cevap vereyim. Ve diyor ve cevap veriyor. Diyor ki, ee, manası şu la tegulü emvatun bunlara ölüler demeyin nasıl bi menzileti gayrihiminen emvati diğer ölüler gibi yani bir şehit ölmüş öteki de ne diyelim işte acili gelmiş ölmüş biri şehit olmuş Allah yolunda öteki de herhangi bir şekilde ölmüş gitmiş bu ikisine yani bu anlamda herhangi bir şekilde ölmüş olan var ya onun gibi ölü demeyin. Yani bu şehit olan kişi ondan farklıdır. Onun gibi ölü demeyin. Araya fark koyun. لَا تَقُولُهُ اَمْوَاتٌ بِمَنْزِلَةِ غَيْرِهِ مِنَ amwati Yani diğer ölüler gibi sıradan ölen insanlar gibi bunlar da ölü. O anlamda onların menzilesine, derecesine koyarak bunlar ölü demeyin. Bel هُمْ اَحْيَاءٌ Hayır, aksine onlar diridirler. Evet, Ayşe Çimşek'in dediği gibi yani mana bakımından yoksa hakikatte bunlar e, yani mana bakımından yoksa hakikatte ölmemiş değiller. Evet, yani hakikatte ölmemiş değiller, de bunlar ölmüşler. Ama derece, mana da değil Ayşe Çimşek, derece bakımından. Yani tamam bu da ölmüş, öteki de ölmüş. Ama bu şehit olarak ölmüş ya. Bu Allah için yola çıkmış da canını vermiş. Ötekisi ise kim bilir ne yaparak öldü. Yani şimdi ikisine de aynı derecede ölü, Aynı dereceye koymayın. Aynı kefeye koymayın diyor yani. O anlamda. Belum ehyâun. o şehit olan kişi diridir. Tasillûm ervâhuhun ilal cinânî. Onların ruhları nereye ulaşır arkadaşlar? Zaten bir şekilde öyle demeyin diyor. Evet, doğru. Tasülü erruahüm ilel cinani. Ne demek arkadaşlar? Ruhları ruhlar nereye ulaşıyor bunların? İlel cinan ne demektir? Cennetler. Çok güzel Meryem'in dediği gibi. Bunların ruhları cennetlerdedir. Cennetlere e, vaki olmuştur, hasıl olmuştur. Keme varada nitekim hadiste de varit olmuş, hadiste de gelmiştir. Ne diyor hadiste? Ne diyor? inne arwah ash-shuhada'i fi hawasil tayrin khodrin tasrahu fil jannati nedir arkadaşlar buna bakan oldu mu içinizden bu hadisinin anlamına inne arwah ash zaten bunu biliyorsunuz değil mi anlayabiliyorsunuz fi hawasil tayrin khodrin ne olabilir arkadaşlar Bakın oldu mu? Peki eee kelimesini biliyor musunuz? Tayrı biliyorsunuz değil mi? Tayr neydi? Kuş. Hıdır ne olabilir? Hıdır. Yeşil. Harika. Yeşil kuşlar. Peki havası ne olsun? Fi, bir de fi var. fi havası tayrın. Hıdır. E, içi diyorum Mahmut Hasan Göksün yani ruh inne arwahü şühedâ'ya bak şehitlerin ruhları. Şimdi bak şehitlerin ruhları ruhları var. Bunlar bir yerdedir. Nerededirler? Yeşil kuşlar neresinde olabilir? Şehitlerin ruhları yeşil kuşların kanatları içinde Allah'a kavuşur. <gülüyor> evet böyle diyebiliriz. Her ne kadar o birebir kanat anlamına gelmiş olsa da en doğrusu bu. Kanat diyelim burada. Yeşil kuşların kanatları üstünde diyelim arkadaşlar kanatları arasındadırlar ve peki ne yapar tesrahu fil cenneti cennette ne yaparlar bunlar yeşil kuşların kanatların üstündedirler ne yapsınlar cenneti arkadaşlar bunlar cennette ne yapıyorlar ne yapıyor bunlar cenneti arkadaşlar hadi bir yazalım tesrahu tesrahu fil cenneti yani cennette dolaşıyorlar evet Betül'ün dediği gibi ama cennete girmiyorlar. Dolaşıyorlar. Tamam arkadaşlar Cennete gidiş ne zaman olacak? Kıyamet kokmayacaklar. İnşallah. Dolayısıyla şehitlerin ruhları bakın böyle dolaşıyor. Cennetlerde dolaşıyor. Bunlara ölü, sıradan ölüler. Deneyin bunlara. فَهُمْ اَحْيَاُونَ مِنْ هَذِهِ الْجِهَةِ Bu açıdan diridirler. bak ne diyor feslimiz? Bu açıdan diridirler. وَاِنْ كَانُوا amwaten Her ne kadar ölü iselerde min cihatı çıkış ruhu min açsadihim. ruhların cesetlerinden çıkmış olması açısından her ne kadar bunlar ölü iseler de ruhlarının cesetlerinden bedenlerinden çıkmış olması itibariyle her ne kadar bunlar ölü iseler de bu yandan diridirler çünkü kuşların kanatları üzerinde cennetlerde dolaşıyorlar yani buradaki dirilik bu anlamda arkadaşlar. Bu birinci cevap. Müfessirimiz bu şekilde o muhtemel soruya cevap verdi. Peki sadece bu mu? Hayır diyor ki ve cevabun aharu bir de şöyle şöyle de cevap verebiliriz. Şöyle de açıklayabiliriz bu konuyu. Wa o da şudur ennahum ahyaun indallahi teala ruhlar yani şehitlerin ruhları, şehitler arkadaşlar. Allah katında diridirler fi alem el gayb gayb aleminde gayb aleminde Allah katında diridirler niçin? لأنهم صاروا الى الاخره çünkü onlar saru ila el ahireti ahirete ulaşmışlardır. Ahirette varmışlardır. فنحن بيز لا نشاهدهم كذلك. Fakat biz bunları böyle göremiyoruz. Yani cennete ulaşmış, ahirete ulaşmış ve orada biraz önce belirttiğimiz gibi işte Allah katında diri olarak bunları göremiyoruz. نُشْلَانُ شَاهِدُهُمْ كَبَالِكِ Biz onları öyle göremiyoruz. Fakat bizim onları öyle göremememiz onların böyle olmadığı anlamına gelmez. Allah katında bunlar diridirler. Gayb aleminde, ahiret aleminde onlar oradadırlar. E biz ise buradayız onları göremiyoruz. Göremedi göremiyoruz. Ama göremesek de onlar diridirler. Böyle de anlam verilebilir. diyor. o edullu ala zalike kavlullah Teala. Buna da Allahu Teala'nın şu sözü delalet ediyor. Ne diyor Allahu Teala? Velakin fakat la ne? siz bunun farkında değilsiniz. Yani onlar Allah katında diridirler. Bel ahyaun onlar diridirler balkin la t fakat siz bunun farkına değilsiniz. ey yani la tarao nehum ahiyaan ftalemu zâlîke hakikaten la siz onları diri olarak görmüyorsunuz ki ftalemu bilesiniz zâlîke bunu hakikaten hakikat olarak yani siz hani onlar ahirette siz buradasınız dolayısıyla siz onları orada diri olarak göremiyorsunuz ki onların hakikatin değeri olduğunu göresiniz göremiyoruz bilersiniz göremiyoruz. Wayna fakat inma ta'lamuna fakat وَاِنَّ ey insanlar siz bunu öğreniyorsunuz. Nasıl bir ihbari iyakum benim size haber vermemle bunu öğreniyorsunuz. Yani oradaki ben kim tabii Allah Teala. Yani biz Allah'ın bize haber vermesiyle bunu öğreniyoruz. Yoksa bilemiyoruz çünkü biz aileti göremiyoruz. Ailetteki yaşayışı göremiyoruz. Ama müfessirimiz diyor ki Allah katında bunlar dizidirler diyor. Böyle bir açıklama yapmış oluyor. Peki bu da ikinci bir açıklamaydı. Hmm, veya üçüncü müydü? Yok iki, iki, evet ikinci. İki, iki e, şekilde bize bu konuyu açıklamaya çalıştı gene bir soru soruyor müfessirimiz eğer desen ki le alaysa o da bir elif olmaz arkadaşlar düşmüş, düşmüş ilave edin alaysa sairul mutiin menel muslimin lillahi yasilu ilayhim min cenneti fi quburihim falima khasas shuhada Ha bu da bir soru. Alaysa öyle değil midir? Ne diğer yani hani şehit itaat etmişti değil mi? Şehit mutlu ettir. Ne yapmış? Allah cihad edin demiş. O da cihad emrine itaat ederek gitmiş, cihad etmiş ve ölmüş. Mutlu ettir dolayısıyla değil mi? Ama Allah namaz kıl diyor, Ben de kılıyorum. Ben de mutlu oluyorum. Zekat verdiyor, Zekat veriyorum. Ben de mutte oluyorum. Değil mi? biz de mutluyiz. Eleyse sairul muti'ine diğer itaat edenler de böyle değiller midir? Minel Müslümanlarda. Müslümanlar Allah. Yani Allah'a teslim olmuş, itaat eden Müslümanlar, buna da böyle değil midir? Nasıl yani? Yasıdu ilehim, eliye se yasıdu yani. Onlara da ulaşmaz mı minnaim il cenneti, cennetin nimetleri, fiquburihim, kabirlerinde. Yani bir Müslüman eğer dünya hayatında iyi yaşamışsa, Allah'ın emirlerine itaat etmişse, değil mi? Itaat etmişse, bu da öldüğü zaman. Kabirinde ona da Allah e, ikramlarda bulunacak. Ne dedi biraz evvel? Cennet şey kabir cennet bahçelerinden bir bahçedir. Bu sadece şehitler için değil ki diğer insanlar için de böyledir. Peki böyleyken yani şehitler gibi diğer ina, itaatkar inanan, inanan insanlar da öldükleri zaman kabirdeyken cennet nimetlerinden yararlanacaklarsa bunlar da bu ikramlara mazhar olacaklarsa felime hassas şehidana zikretti. Niye Allah onlar değil de sadece şehitleri zikretti? Neden? Oldu derim ki inne hasasun Allah Teala özellikle şehitleri zikretti. lian eşhedaa faddilu ala gayrihim. Çünkü şehitler arkadaşlar diğerlerinden üstündürler. Faddilu üstün kılınmışlardır ala şehit olmayanlardan. Yani şehitler, şehit olmayanlardan üstündürler. Hangi konularda? Bi mazidü'n ne'imi. Daha fazla nimetlere mazhar olmakla. Yani e, kabirlerinde şimdi bir itaat eden kullar o da öldü kabirindedir. Bir de şehit var o da öldü kabirindedir. Allah ikisine de ikramda bulunur. Çünkü ikisi de itaat kıyar inanan insanlardır. Fakat diyor ki Fudilu ala qirihin bir mazidin naimi. Yani demek ki ne oluyor arkadaşlar? Şehide daha fazla nimet vermek suretiyle onu üstün kılıyor. Bak, fudilu ala qirihin bir mazidin naimi. Daha fazla nimet veriyor. Şehide daha çok nimet veriyor. Yoksa diğerine vermiyor değil. Vahwa. O da nasıl oluyor? Onlar yurzakona, min mutfağın cenneti ve e, şüphesiz ki şehitler e, cennetin nimetlerinden, tamalarından rızıklandırılıyorlar ve meakiliha ve yemeklerinden me yani meyvelerinden yiyeceklerinden yaralandırılıyorlar. Ve gıyruhun yunamuna bima dunedeli ki şehitlerin dışındakileri ise bundan daha azıyla nimetlendiriliyorlar. Yunamuna nimetlandırılıyorlar. Yani demek ki şehitlere daha çok, şehit olmayanlara onlara göre daha az veriliyor. Ama ikisine de veriliyor. İkisinin de kabirleri cennet bahçelerinden bir bahçedir. Ama biraz evvel saydık ya, şehitlerinkinde sümbüller var, laleler var, reyhanlar var, mergizler var. Hani var da var. Ama diğerlerinkinde belki biraz daha az var yoksa onlarınkini de onlarınki de yine bahçedir. Bu bir cevap. Bu cevabun aheru. de süre cevap verilebilir diyor müfessirimiz. Nasıl? Ennehu radun. Bu Allahu Teala'nın bel ahyaun onlar diridirler sözü bir cevaptır. Neye bir cevaptır? Li kavli men Şöyle diyenlerin sözüne bir cevaptır. İnne Men qutila fi sabilillah kad mata ve dehaba anhu ne'imud dunya ve lazaatuha. bunu okumuştuk. Bazı insanlar diyorlardı ki inne şüphesiz ki men qutila fi sabilillah kim Allah yolunda öldürülürse yani savaş diyorsunuz peygamber diyor ki hadi bakalım cihad diyor gidiyorsunuz cihada Allah yolunda diyorsunuz ve öldürülüyorsunuz. Kim böyle kad mata böyle dan kıtla sebebiyle kim Allah yolunda böyle öldürülürse kadmat. O ölmüştür. Ölüp gitmiştir. Ve zaha anhu naimud dunya ve dunya nimetlerinden ve lezzatuha dunyevi lezzatlardan ne baht ne olmuştur. Mahrum kalmıştır. Bunları kaybetmiş gitmiştir. Böyle diyenlere cevap olarak bu ayet inmiştir. Fa akhbarallahu taala bi kavlihi bel ahya Allah-u Teala hayır onlar diridirler sözüyle haber veriyor ki bi ennehum şehitler fi ne'imin daimin ebedi nimetler içindedirler, sürekli nimetler içindedirler. Yoksa nimetlerden mahrum kalmış değiller, lezzetlerden mahrum kalmış değiller. Dolayısıyla bu bel ehyaun sözü işte bunlar öldü gitti her türlü güzellikten de mahrum kadınlar şeklindeki bir söze arkadaşlar ne oluyor? Cevap oluyor. Cevap sadedinde gelmiştir. Dolayısıyla böyle bir anlamın da olduğunu söyleyebiliriz diyor müfessirin. Evet buraya kadar anlaşılmamış var mı arkadaşlar? Anlaşılıyor mu? Peki Hatice ve Betül evet diyorlar. Ee, Sümeye de evet dedi. O zaman tamam diğer arkadaşlarımıza demek ki anlaşılıyor. Gelelim bir ayet daha e, Allah senden razı olsun gönül. Az zamanımız kalan bir ayet daha en azından bir bakarım ne diyor. Ve le nebluvennekum. Ne demek arkadaşlar? Ve le nebluvennekum ey le nehtebirannekum. İhtibara, bir ihtibar arkadaşlar demek yani sizi imtihan edeceğiz değil mi? İhtibar edeceğiz yani deneyeceğiz değil mi? İmtihan edeceğiz deneyeceğiz. Ya Ümmet Muhammed Ey Muhammed Ümmeti Aleyhisselam Ey Muhammed Ümmeti biz sizi ne yapacağız? Deneyeceğiz. Biz ne yapacağız? Sizi sınayacağız. Biz, biz ne yapacağız? Sizi İmtihan edeceğiz. Vellamu. Bu da vallâ. Değil Vallâ ne vallâ. Bir lam var. O da o lam nedir? Vellamu. Buradaki lam diyor Vellâ deki lâm. kasem. Demek önce bir kasem var, yemin var. O yeminin, kasemin çünkü cevabı olur. Cevabı olarak gelmiştir. Peki nasıl, nasıl, nasıldır yani? Bize bir açıklayabilir misin diyoruz müfessirimize? Diyor ki evet takdiruhu bu ayetin takdiri şudur. Yani daha önce söylemiştim takdiruhu demek yani ayetin şöyle olması lazım. Ayetin açık şekli şudur. Nedir o? Vallahi lenebluveneku. Bakın yani demek başta bir vallahi varmış. Yemin olsun ki sizi sınayacağız. Yemin olsun ki işte ulam o ki'nin cevabı oluyor. Yemin olsun ki sizi sınayacağız. Sizi deneyeceğiz. Sizi imtihan edeceğiz demektir. Dolayısıyla o la e, kasem, kasemin nesildir arkadaşlar? Cevabıdır. وَالْاِبْتِلَاءُ لِاِذْهَارِ الطَائِعِ مِنَ الْاَصِي Niye allah Teala bizi imtihan ediyor? Siz, biz, biz neyi imtihan yapıyoruz? Kim çalışmış? Kim çalışmamış? Bunları ayırt etmek için değil mi? Peki Allah niye? Ve, ve öğreneceğiz ha şu kişi çalışmış. Bilmiyorduk, öğreneceğiz. Peki Allah da böyle mi yapacak? Yani <gülüyor> Allahu Teala bizi imtihan edecek. Niçin? Liizhar at-ta'i min al Kim itaat ya, ta'i yani itaat edendir. Kim de asidir, isyankârdır. Bunları ayırmak için. Yani itaat edeni asi olandan ayırmak için imtihan ediyor. Bunun için yani kim itaat itaatkar kim asi onları ayıracak birbirinden. imtihan İmtihan bunun için. Yoksa la li ya'leme şey'an. Yoksa Allah bilmediği bir şeyi öğrenmek için bu imtihanı yapıyor değil. Yani Allahu Teala kimin asi, kimin itaatkâr olduğunu biliyor ama onları ayırmak için, Allah Teala onları birbirine ayırmak için böyle diyor ki sizi deneyeceğim, imtihan yapacağım. Böyle böylece kimin İtahker oldu, ortaya çıkacak, o tarafa geçecek. Kimi isyanker oldu, ortaya çıkacak, o da bu tarafa geçecek. Yoksa Allah bilmiyordu. Imtihan edip de öğrenecek. Böyle bir anlamda değil. La la li yâlma lem yakun alimem biri. Bilmediği bir şey ya yani Allahu Teala, imtihan edecek de, bilmediği bir şeyi öğrenecek. Lem yakun alimem biri. Daha önce bilmiyordu. Onu öğrenmek için bu imtihanı yapıyor değil öyle bir şey yok fe inne subhanahu ve taala çünkü Allahu teala alim bi jami al asya her şeyi bilir kabla kavniha ve hudusia ortaya çıkmadan ve olmadan önce olmadan ve ortaya çıkmadan önce Allahu teala her şeyi bilir <gülüyor> Ayrıca şimdi ee, evet. Peki, o da o kum bir şeyin, ne yapacağız yani siz yine nasıl sınayacağız bir şeyin bir şeyle. Neden bir şey demiş? Neden mesela birçok şeyle denemişti, mesela bil eşyai bir eşya ile Siz birçok şeyle denicez değil mi? Bir şeyin bir şeyle demiş. İnna ma qala bir şeyin, bu diyor ki Allah burada bir şeyin dedi. وَلَمْ يَقُلْ بِأَشْيَاءَ Eşya demedi. Neden? لِأَلَّا يُوهَمَ اَنَّ أَشْيَاءٌ تَدُلُّ عَلَى ضُرُوب مِنَ الْخَوْفِ Şundan diyor. Çünkü eğer eşya deseydi yani demek ki biz diyecektik haa, şu, şu şu şu eşyalar kawfin yani korkunun türleridir. Bunlar delalet eder. E onun dışındakiler delalet etmez. Böyle bir rehim oluşmasın. Allah, ne dedik? E, Nerede? Li la Böyle bir dehim oluşmasın diye Teala bir şey indiriyor, bir şey de diyor. Yoksa bil eşya idi mi? E eşya dedi. Ve saysaydı o zaman sadece bunlardı korkunun türleri diyecektik. Bundan dışındakiler değildir diyecektik. Böyle bir yanlış anlaşılma olmasın diye eşya denemiş. وَكَذَا الْبَاقِيِ Yani diğer şeylerden de mesela? Çünkü hangi konuda imtihan edecekti? Bir, خَوْف. İkincisi, جُعُع. Üçüncüsü, Emval الْاَمْوَال. وَنَقْسُ enfus وَنَقْسُ السَّمَرَةِ Eğer bir eşya bunları saysaydı o zaman biz sadece bunlarla bunlarla ilgilidir imtihan diyecektik. Bunların dışındaki şeylerle imtihan olmaz diyecektik. Halbuki böyle dememiş. Peki. Peki. Ee, Vaka albani falan mı? Kaldı bir şeyin Allahu Teala eşya denebilecek de şey dediğinde ne oluyor? Kana tak kana takdiri o zaman takdir şöyle olur yani açılımı şöyle olur ayetin bir şeyin men al kafü ve bir şeyin men al joy ve bir şeyin işte men nüksel amvali ve bir şeyin men nüksel anfus bildir yani. İşte ondan bir şeyle, bundan bir şeyle. Yoksa yani sad eşya eşya deseydi böyle bir şey ortaya çıkmaz, yanlış anlaşılma olabilirdi diyor. O yüzden şey demiştir. Müfessirimiz bize niye şey dedi, eşya demedi onu açıklamaya çalıştı. Waqila ma'nahu şeyin qalilin min hadi eşya Başka bir görüşe göre ise burada şey gelmesinin nedeni arkadaşlar yani az şey bir şeyin, külülün bu tür Yani bu eşyalar ilgili bunlar, cürg, korku ve nüksü, para, nüksü, enfus. Bunlardan az bir şeyle sizi intihal edeceğiz. Şey bunun için gelmiş diyor bazı müfessirlerimiz. E, diyelim de burada e, duralım isterseniz arkadaşlar. söylemiz doldu. E, i̇nşallah haftaya yeni bir e, tefsirde yeni bir konuda e, gene bir rada oluruz. Bu arada sınavlarımız e, dediğim gibi e, var. E, i̇nşallah dikkatli bir şekilde sınavlarınızı yaparsınız. iyi geçer. E, onun daha müjdesini haftaya verirsiniz. Hocam sınavlarımız iyi geçti dersin. Tamam arkadaşlar. Hadi şimdilik Allah'a emanet olun.